يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقل الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سذق رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق>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 صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيوننا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لسان يفقه قولي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 وأسلح لشأني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعز والكسل والبخل والجبن والدلاعدين وغلبة الرجال اللهم أنت عدودي وأنت نصير بك أجول وبك أسول وبك أقاتل أسمنا الله ونعم الوكيل اللهم اكفينهن بما شئت اللهم انا نعوذ بك من الاربع من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين اقول مصنع سيداتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات bela haya wala kin la tashurun walanabluwannakum bi shay'im minal khawfi Aywanın qusun, min al-amlı ve al-fusu sabirin, صِيبَتْ قَالُوا قَالُوا إِنَّا beyim ve ve ve la. ح أجلبيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم İnnallazıyna yaktumun maa anzalna min albayyinaati walhuda walhuda min ba'di maa bayyanna hu lil nasi fil Aulah� чисlendirmedevler, kullaan seslerler afvası mud smo beyler ulerin üstünde o ve fa olaa inka atubu alayim ve anettawabur rahim. innalladzina kafaru wa matu wa İka alayhim la'natullahi wal malak'a ikatı wal nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaf بَنُوهُ عَنِ الْعَذَابِ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وإلهكم إله وَاحِدٌ لا إله إِلَّا هُوَ الرحمن الرَّحِيمُ Sadaqallahul azim Ve bellegna rasuluhun nebiyyul kerim Ve nahnu ala ma qala khalikuna ve razikuna Ve mevlana şahidine şakirine bi kalbin selim Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemizi anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve miyesser eylesin. Allah-u Azimuşşan hakkı hak olarak tanıttırıp hakka tabi olmayı, batılı batıl olarak tanıttırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve miyesser eylesin. Amin. Evet, şimdi okumuş olduğumuz ayet-i kerimenin kelime manası ve toplu manasıyla beraber bir de nuzuli sebep üzerinden Bakara suresinin 154. ayetinden efendim kaçıncı ayete kadardı bakayım okuduğumuz ayet 154'ten 163'e kadar bugünkü yapacağımız ders Bakara suresinin 154. ayetinden 163. ayete kadar inşallah onu bugün işleyeceğiz biiznillah. Ömrümüz varsa bir dahaki dersimizde inşallah urahman 164'ten başlamış olacağız inşallah urahman. Evet. <gülüyor> Şimdi okumuş olduğumuz ayette Cenab-ı Mevla buyurdu ki, Estağfirullah wala tekululu demeyin ne demeyin limeme yoktel Öldürülenler öldürlenler için demeyin nerede öldürülenler için Fi bilillahi Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin bu emvatun ölüler bel bilakis ahyaun, onlar diri diler. ''Velakin fakat la teş'urûne'' ''Siz fark edemezsiniz.'' Yani Cenab-ı Mevla Celle Celaluhum ''Allah yolunda öldürülen şehitler için ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz fark edemezsiniz.'' Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesi olarak Bedir Savaşı'nda öldürdükleri efendim Mekke miştiklerinin ele başlarını bir kuyuya doldurdular. Kuyuya doldurduktan sonra Allah Resulü o kuyunun üzerine taşla doldurmasını emretti ve onun üzerine çıkıp dedi ki, ey falan falan isimleriyle çağırdı. Sizler Allah'ın vadinin hak olduğunu gördünüz mü? Şimdi sahabiler dediler ki Ya Resulallah onlar ölüdürler. Sizi duyar mı? Şu anda sizin idrak etmediğiniz şekilde onlar beni duyarlar. Ama cevap vermeye kadir değiller. Şimdi bunun tam tersine karşısında başka ayet var. Siz ölülere sesinizi duyuramazsınız. Şimdi burada bu ölü mes meselesindeki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam onlar diridirler. Onlar efendim seslerini sesimi duyuyorlar ama kadir mesela şey yapmaya, cevap vermeye kadir değiller. Bu peygambere has bir mucizedir. Bakın. Yani peygamberlik mucizelerinden bir mucizedir. Anlatabiliyor muyum? Evet. <gülüyor> Şimdi onun tefsirinden Allah yolunda öldürülmüş olanlar için ölüler demeyin ayeti Bedir Gazvesinde öldürülmüş olan müminler hakkında inmiştir. Bunlar muhacirlerden 6, Ensardan da 8 olmak üzere 14 kişiydiler. Muhacirlerden Ubeyde İbnül Haris, Sad İbn-i Ebi Vakkas'ın kardeşi Umeyr İbn-i Ebi Vakkas, Zuşşimaleyn diye meşhur olan Umeyr i̇bn Abdil Abdül Amr İbn-i Abdül Az, Sad i̇bn Leys oğullarından Akıl ibni i Bukeyr, Hazreti Ömer'in kölesi Mihca, Haris B. ibn-i Fihr oğullarından Safvan ibn Beyza, Ensardan Sad ibn Hayseme, Mübeşşir ibn-i ibn Munzir Muzir, Yezid i̇bni Haris, ibn Kays, Umeyr ibn Rafi İbnül i Harise ibn Suraka, Haris ibn Rifa'nın iki oğlu, Af ve Muavviz ki anneleri Afra'ya nispetle Afra'nın iki oğlu da denilir. İnsanlar böyle Allah yolunda savaşta birisi öldürüldü mü, filanca öldü, dünya nimet ve lezzetleri de onun için gitti, sona erdi derlerdi. Bu söz üzerine allah Teala bu ayeti inzal buyurdu. Yani siz Allah yolunda ölenlere ölüler demeyin, bilakis onlar Rableri katında diridirler ama siz bunun farkında değilsiniz. Niçin bu da? Bu da niçin? Ve sizi imtihan etmek için. Allah bir tarafta bununla imtihan ediyor, bir tarafta başka şeyle imtihan ediyor. Ve lenebluvenkum andolsun sizi imtihan edeceğiz. Neyle? Bir şeyin bir şeyle, biraz bir şeyle yani. Neden? Minel havfi korkuyla, <gülüyor> korkudan. Vel cu'i açlıkla. Ve naqsin eksiltmekle. Neden? Minel emval mallarda. Ve'l enfusi canlardan. Ve ürünlerden, bağınızdan, bahçenizden, paranızdan, pulunuzdan, sermayenizden. Ve beşir müjdele, kimi? Sabirine, sabredenler de müjdele. Yani Cenab-ı Mevla, andolsun ki sizi biraz korku, açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sen bu imtihana tabi tutulanları sabrettikleri müddetçe, o sabredenleri müjdeleyi Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Allah onların sıfatlarını sayıyor. اَلَّذ۪ينَ Onlar ki O efendim açlıkla, korkuyla, mallarıyla, canlarıyla, bedenleriyle, ürünleriyle imtihan edilenler onlar ki اِذَا esabethum Kendilerine eriştiği zaman isabet ettiği zaman neyi isabet ettiği zaman musibetün bir musibet, bir bela, bir gam, bir keder, bir üzüntü قَالُوا Onlar derler İnna muhakkak kelillahi Allah'a aidiz. Biz Allah'a aidiz. Ve inna muhakkak yine ancak ona racion dönücüleriz. Biz ona aidiz, ona döneceğiz. Onlar ki kendilerine bir musibet eriştiği zaman muhakkak ki biz Allah'a aidiz ve muhakkak ancak ona dönücüleriz derler. Musibet nedir? Musibet az olsun, çok olsun İnsanın canına, malına veya aile efradına isabet eden zarar verici her şeydir. Musibet anında yukarıdaki duayı okumaya istirca denir. Musibet anında mesela diyelim ki bir Müslüman bir musibete uğradığı an veya bir Müslümanın bir musibete uğradığını duyduğu an inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek böyle Allah'a istirca etmesi yani onlar ricada bulunması, sığınması, ona yönelmesi, ona dönmesi. Ondan sonra Cenab-ı Hak, ulaike işte onlar var ya, ulaike işte onlar o belaya, musibete, gama, kedere, efendim kederle, efendim ı, imtihan edilenler var ya, aleyhim onlar için salavatın salavat min Rabbihim, Rablerinden ve rahmetin bir, bir rahmet vardır. Ve ulaike işte onlar, hum humul muhtedun. Onlar hidayete erenlerin ta kendileridir. Yani işte Cenab-ı Hak Celle Celal buyuruyor. İşte onlar var ya diyor. Onlar için Rablerinden salavat ve rahmet vardır. İşte onlar hidayete erenlerin ta kendileridir. Salavat, salat kelimenin çoğuludur. Yani namaz olduğu gibi salat kelimenin çoğuludur. Rahmet, dua, övgü, tazim, mağfiret, namaz gibi manalarına gelir. Salavat, bunların tamamını içine alıyor. Yani rahmet manasını alıyor, dua manasını alıyor, övgü manasını alıyor, tazi manasını alıyor. Mahfiret ve namaz gibi bu manaların tamamını içine kapsıyor. Evet. inne <im Assemblybru> doğrusu Safa. Muhakkak ki Safa ve Merve. Ve ile Merve. Min şairillah. Bu şimdi hacıların yapmış olduğu efendim Safa ile Merve arasındaki say. Hak burada diyor ki Safa ile merve Allah'ın şairlerindendir, şa yani alametlerindendir nişanelerindendir. Allah Allah'ın Femen her kim Hace haceer ne, Neyi haceder? beyte Beyti yani Kabe'yi ev veya tamara ümre yaparsa fela yoktur Cünaha hiçbir günah yoktur ona. aleyhi kendisine en yatawafa tavaf etmesinde yani e, tavaf tavaf dönme manasıdır. yani gidip gelme hayran e, tavaf etmesine bihima bu ikisini yani safa ile Merve arasında ve men her kim tatavva kendi isteğiyle yaparsa ne yaparsa hayran bir hayır fe inne ki Allah'a Allah şakirun şakirdir Alimun alimdir Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu doğrusu Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir Nişanelerindendir Her kim beyti hacc eder veya umre yaparsa Bu ikisini tavaf etmesinde Kendisine Hiçbir günah yoktur Her kim de kendi isteğiyle bir hayır yaparsa Muhakkak ki Allah Şakirdir yani şükredilendir Alimdir bilendir Ahmed İbni Muhammed kanalıyla asımdan rivayete göre o şöyle diyor Enes ibn Malik'e sordum Safa ile Merve arasında sayden hoşlanmaz mıydınız Evet Allahu Teala Safa Safa ve Merve Allah'ın şairindendir Her kim hac eder veya umre yaparsa o ikisi arasında tavaf say etmesinde bir günah yoktur. Ayetini indirinceye kadar o ikisi cahiliye şairindendi. İki tane put vardı. Biri safada, safa tepesinde, diğeri de efendim şey tepesinde, merve tepesindeydi. Onlar da işte cah, cah, cahiliyenin efendim şairiydi yani alametiydi. Ne zaman şimdi Müslümanlar? O mesela cahil cahiliye döneminde onların yapmış oldukları o şeyi kerih görürlerdi, hoşlanmazlardı. Acaba yani bunu yaparsak günaha mı gireceğiz diye Cenab-ı Hak bunun yapmasında hiçbir günah yoktur diye o Allah'ın şairidir diye bu ayet-i kerimeyi nazil buyurdu. İnne doğrusu ellezîne yektumûne gizleyenler neyi gizleyenler ma <gülüyor> enzelna indirdiğimiz minel beyinati apaçık ayetleri. Vel ve hidayeti. Min بعد ما بيَنَّاهُ onu iyice açıklamamızdan sonra lı insanlara nerede fil kitabı kitapta ulaikе işte onlar var ya yelanuhum on onlara lanet eder kim Allahu Allah. Hem de ula ve ulaikе yine işte onlar var ya yelanuhum onlara lanet eder Allahu Allah hem ve yel'anuhum lanet edenlerde hem Allah lanet eder hem lanet edenlerde lanet eder La hem de lanet ediciler evet doğrusu indirdiğimiz kitap apaçık ayetleri ve hidayeti Kitapta onu insanlara iyice açıklamanızdan sonra açıklamamızdan sonra gizleyenler, işte onlar var ya onlara hem Allah lanet eder hem de lanet ediciler lanet ederler. Demek ki bugün Türkiye'deki şu ayete baktığımızda bu Kur'an-ı Azimüşşan'ın hükümleri ne kadar gizlenmiş, ne kadar efendim gizli, efendim kapalı tutulmuş. İşte Cenab-ı Hak diyor ki kim benim indirdiğim kitabı, ayetlerimi gizlerse, hem benim hem lanet edicilerin lanetine uğrar diyor. Hem ben lanet ederim, hem lanet ediciler lanet ederler. İlla ancak, müstesnadır yani, ellezine o kimseler ki tabu tövbe edip, önce gizledi, sonra anladı ki günahtır, lanete uğruyor, ondan sonra tövbe etti. Ve eslehü düzelen, halini düzelten ve beyyenu ve iyice açıklayan. Ondan sonra artık çekinmeden yani beni sürgüne mi gönderecekler? Hapse mi gönderecekler? Öldürecekler mi? Şehit mi edecekler? diyip her şeyi göz önüne bulundurarak Allah'ın indirdiği o ayetleri açık açık, iyice bir şekilde açıklayan. işte onlar var ya bu tevbelerini kabul ederim ben diyor Allah'a aleyhim onların ve ene şüphesiz ben tevvab-u tevabım Rahimu rahimim ancak tevbe edip düzelen iyice açıkla ve iyice açıklayan kimseler müstesna İşte onlar onların tevbelerini kabul ederim şüphesiz ben tevvab tevbeleri kabul edenim rahim esirgeyeceğim. yani şimdi inne doğrusu ellezine keferu inkar edip de ve matu ölen kimseler ve hum kuffarun kafir olarak ulaiike işte onlar var ya aleyhim onların üzerinedir lanetu laneti kimin Allah'ı Allah'ın laneti ve melaiketu meleklerin laneti ve nasi insanların laneti ecma'inen tüm bütün insanların laneti doğrusu inkar edip de kafir olarak ölen kimseler işte onlar var ya Allah'ın, meleklerin, tüm insanların laneti onların üzerindedir. Ya, demek ki kafir olarak ölmek o kadar şey kolay değilmiş. Niçin? Halidun, halidine sürekli kalıcıdırlar. Nerede? Fiha onun içinde. Yani o azabın içinde. La yukhaffafu hafifletilmez onlara. Neden? Ne hafifletilmez? Anhum onlardan ne hafifletilmez azabı azap hafifletilmez. O kafir kafir olarak ölenler, Allah'ın ayetlerini gizleyenler, Allah'ın lanetine, insanların lanetine, meleklerin lanetine uğrayanlar, onlar kesinlikle ateşte süreklidirler. Ebedidirler. Onların üzerine ateş hiçbir şekilde hafifletilmez, azap onlardan eksilmez. Velahum yunzarun onlara Göz bile onlar gözetilmezler. Yani göz bile açtırılmazlar. Allah onları gözetmez. Onun içinde sürekli kalıcıdırlar. Onlardan azap hafifletilmez ve onlar gözetilmezler. Düşün bir insan Allah'ın gözetilmesinin dışına kalırsa o insanın hali ne olur? Ve ilahukum ilahınız ilahun ilahdır, vahidun tekfil ilah. La yoktur ilahı ibadet elaik ilah, illa O ondan başka. Ar-Rahmanu Rahimdir, Ar-Rahimu Rahimdir. İlahınız tek bir ilahdır, ondan başka ilah yoktur. Rahman esirgeyendir, Rahim bağışlayandır. İbn Abbas anlatıyor, Kureş kafirleri, Hazreti Peygamber aleyhisselatüsselam'a, ey Muhammed, bize Rabbini vassit. Onun nesebini haber ver. Nauzu billah. Nesebini. Kimin çocuğudur? Nereden gelmiştir? Hangi surelede gelmiştir? Nauzu billah. Dediler de Allahu Teala İhlas Suresi'ni "İlahınız bir tek ilahdır. Kul huvallahu ehad." de ki Allah birdir. Yegane ilah odur. Ayetini indirdi. Burada kalıyoruz. Rabbim Celle Velal Hazretleri okumuş olduğumuz ayetleri güzel bir şekilde fehmederek zihnimize yerleştirerek Allah'ın ayetlerini gizlemeden açığa açıklamak suretiyle hayatımızı hayatımızın son anına kadar onun yolunda devam etmeyi nasip ve meser eylesin inşallah. Evet. <gülüyor> ya <gülüyor> ayeti kerime ile şiirimiz bu şey imanla alakalı işte yükselen şiirlerle yükselen imanın sesi diye tam bu safa safaval marwata ayetiyle bir şey oldu muafak oldu yani güzel bir şeye geldi yani böyle aynı e, anladı, ders şeyine denk geldi. İnşallah bu da bir tevafuk oldu. 19 madde İslam'ın 5. şartı hacdır İslam'ın beşinci şartı hacdır. Müminler için bir şereftir, bir tacdır. Manevi bir gıdadır, ruhlara bir ilaçtır. Muhammed Şamil. Soğuk sudad, O manevi ilaca her mümin muhtaçtır. <gülüyor> lebeyk Allahümme lebeyk müminleri coşturur. Manevi deryaya müminleri koşturur. Beyaz kefenlere müminleri büründürür, kardeşlik duygusuyla müminleri pekiştirir. Makamı İbrahim bir örnek bir mucize. Allah aşkıyla yanan İsmail ve İbrahim'e Allah taşı hamur hale getirmiş bir mucize. Ayak izleri görünür örnek olarak yeter bize. Aynen böyle. Ayak izleri olduğu şekliyle Tabi şu anda o Orijinal haliyle değil temsilidir Öyle olmuştur yani Düşünün mesela siz demiri Bir ateşin içine koysanız O demiri erittikten sonra Şekil verebiliyorsunuz herhangi altını Gümüşü herhangi bir madeni Ama taşın erimesi mümkün değil Fakat Allah korkusundan O taş İbrahim Aleyhisselam'ın O taşın işte Kabe'yi yükselten Yükseltmek için o taşı kullanmış onun üzerine çıkmış, Allahü Teala onun ayaklarının altında o taşı hamur haline getirmiş, ayakları taşın içine batmış. Yani. Kabe'nin etrafında tavaf eder hacılar, kefenlere bürünmüşler, bir merkezde dolaşırlar. Göz yaşlarını döküp Allah'a yalvarırlar, kimi siyah, kimi beyaz, hepsi kardeş olmuşlar. ''Ne beyaz siyahın ne beyazın birbirinden farkı yok. Bir mahşer yeridir kimsenin kimseye üstünlüğü yok. Ne bir ırkın ne bir dilin birbirinden üstünlüğü yok. Hizmetçi de amir de eşittir birbirinden üstünlüğü yok. Öyle bir sahadır ki diller hep Allah diyor. Allah diyen o diller ağlayıp ve sızlıyor.'' Kendilerinden sonrakilere ilahi mesaj sunuyor. Görüntüler hep mahşeri hatırlatıyor. Maalesef aynen öyle. Zemzem ise çok mübarek bir sudur. Hangi niyetle içersen niyetin kabul olur. Sana şefaatçi olur duan hep kabul olur. Hem sudur hem gıdadır seni doyurur hacer el Esvedi selamlıyor hacılar. Allah ile manen sözleşme yapar. Bütün emirlerine sımsıkı sarılırlar, kesin verirler karar. Ahdi vefaya yeniden olur bir tekrar. Ahdi vefada insanlar Cenab-ı Hak Cellevala söz verdikleri için hacer karşısında da aynen orada. ve imanın ke ve destiğem bı kitabıka, vovfaem bi ahdeka, ve itbaan bi sünne nabiyika ve habibikah Muhammed, sallallahu taala aleyhi sallam. Allahım sana iman ettim, senin kitabına iman ettim, ahdi tazelemek için sana geldim, senin peygamberine tabi oldum, emirlerine tabiyim demek suretiyle Hacer Lesvedin önünde ahdi vefaya yeniden bir tekrarlık tekrar yapılmış olur. Safa ile merve umut bekleme yeridir. Hacer anamızın bize kalan sünnetidir. Bir annen, annenin evladına olan şefkatidir. Şefkatli evlat Hazreti İsmail aleyhisselamdır. Bağrı yanan şefkatli anne su arıyor İsmail'e. Sıcaklar altında kavrulmuş o mübarek hatun bile. Bir de bakar ki Cebrail su fışkırtmış İsmail'e. Asırlarca hatıra anlatılır Hep dilden dile Allah'a şükür için Kesilir nice kurbanlar Allah'ın emrine muti olmuş İbrahim gibi babalar Biricik İsmail'i Allah'a kurban sunar Asırlardır bu ibadete devam edecek Kıyamete kadar Bu ibadet Devam edecek kıyamete kadar Kurban ile Allah'a yaklaşır kullar Kurban ile doyulur fakirler, kimsesizler ve dullar. Etleri Allah'a kavuşmaz kıyamette şefaatçi olurlar. Her biri birer şahit olup sahiplerini savunurlar. Arafat'a çıkanın günahı affolur. Acaba bağışlandın mı şüphe ederse günahkar olur. Orası günahtan kurtulmanın yoludur. Müminlerin hem kongresi hem okuludur. Ama maalesef bugün o öyle değildir. Maalesef. Arafat meydanı müminlerin tanışma yeridir. Arafat müminlerin dertleriyle dertleşme yeridir. Arafat müminin ehli küfre karşı anlaşma yeridir. Arafat zulme uğrayan Müslümanların, Müslümanların teşhir yeridir. Arafatta yek vücut olup ehli küfre karşı kararlaşma yeridir. Arafat Allah'ın dinini duyurmak için sözleşme yeridir. Arafat Allah'ı tanımayanlara karşı protesto yeridir. Bunu tebliğ eden Allah'ın sevgili peygamberidir. O mübarek mekanda tebliğ ediyor kitap ve sünneti. Hakkın sana lütfudur o güzel emaneti. Sarılırsan emanete üstünden kaldırırlar zilleti. Sana mükafat verir o güzel cenneti. Bu da akâide ilgili şeyimiz buydu. Şimdi bütün insanlar hakkında iyi konuşmak gerekir. Bu da edeb lisan'dan hadis 212. Ebu Şureyh el-Hani radıyallahu teala anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e cennete girmeyi gerektirecek bir haslet sordum. Muhammed Şamil dinler misin babacığım? Uykun mu var? Şöyle bir gözüne bir sivur gel. Hadi benim babacığım. İnsanı cennete gere girmeyi gerektirecek bir haslet sordum. Buyurdu ki sana güzel konuşmanı ve yemek yedirmeni tavsiye ederim. Konuşurken güzel konuş, çirkin konuşma. Ses çok önemli. Muhammed bin Elmun Kedir radıyallahu anh dedi ki cennete yer edinmek için yemek yedirin ve insanlar hakkında güzel konuş. İnsanlar hakkında güzel konuşur. Çünkü biz efendim hüsn-i zan beslemekle emrolunmuşuz. Kötü zan değil nizam 214. hadis Ata Ebu Cafer İnsanlara güzellikle söyleyin Bakara suresi 83. ayeti hakkında Bütün insanları kapsar İnsanlara Güzellikle ses söyleyin Ve bu ayeti, Ayetin hakkında Bütün insanları kapsar diyor Hadis 215 Malik bin Enes radıyallahu anhudan İsa aleyhisselam bir domuz görünce selametle geç dediği denildi ki ey ruhullah bunu bir domuza mı söylüyorsun dilimi kötü seza alıştırmak istemem dedi. Geçen bir hadiste de geçmişti bir köpeklesine önceki derste öyle şey olmuştu. Bir köpek leşine rastlamışlar. Af buyurun. Hz. Aleyhisselam havarileriyle beraber. Ondan sonra havariler ne pis kokuyor demişler. O da demiş ya dişleri ne beyaz. Dişleri ne beyaz. Yani bunu söylemekle onları gıybetten dillerini ona alıştırmasınlar. Alıkoymak için. Ya hayyü ya kayyum. Ya. Hadis 216. İbna Abbas dedi ki Allah'ım Halkından kim sana selam verirse mecusi bile olsa onun selamını al. Şüphesiz Allah Azze ve Celle buyurur ki bir selam ile selamladığınız vakit bir selam ile selamlandığınız vakit ondan daha güzeliyle selam alın veya aynı şekilde karşılık verin. Nisa suresi 86 Yahu bir selam ile selamlandığınız zaman ondan daha güzeliyle. Ve izâ huyîtum bi tahiyyatin fehayyû bi ahsani minhâ ev ruddûhâ. Bu ayet işte. Ya. Yani. Hadis 217 Ata radıyallahu anhudan insanlara güzellikle söyleyin. Müşrik de olsalar bütün insanlara güzellikle konuş. Şu güzelliğin konuşmanın ne güzel faydaları var değil mi? Hadis 218 Ebu Sinan'dan Said bin Cübey radiyallahu anh'a Bir mecusi benimle yumuşak konuşur ve bana selam verirse onun selamını almam gerekir mi dedim? Dedi ki ben de bunun benzerini İbn Abbas radıyallahu anh hazretlerine sormuştum. Dedi ki Şayet Firavun bana hayırla konuşursa ona aynı şekilde karşılık verirdim. Ya. Hadis 219. Hişam bin Urve radıyallahu anhu'dan babamın yanında Hristiyan bir tabip hapşırınca ona Allah sana rahmet etsin dedi. Babama o Hristiyandır denildi. O da dedi ki şüphesiz Allah'ın rahmeti bütün alemleredir. Kimseye mahsus değil ki. Ya Allah'a Allah'a kuvveti. Ebu Hureyre anhu'dan Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki güzel söz sadakadır. Güzel söz sadakadır. Adi bin Hatem radıyallahu anhudan Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki bir hurmanın yarısıyla da olsa ateşten korunun. Eğer bir hurmanın yarısını da bulamazsanız güzel söz söyleyerek korunun. Ya güzel söz de sadakat ya. İbni Ömer radıyallahu anhudan iyilik basit bir şeydir. Güler yüz ve yumuşak konuşmak. Güler yüz ve yumuşak konuşmak. Evet. Bir dahaki dersimizde inşallah burada bitiriyoruz bu Lisan'da Yeni bir başlık geliyor. Hadis 223 müstehcen konuşmanın kötülüğü ile ilgili bir dahaki dersimizde ömrümüz yeterse inşallah onu işleyeceğiz. Ve şimdi kaldığımız nerede bakalım dersimiz? Evet. Allah'ın sıfatlarını ayet ve hadislerdeki sıfatlar, İmam Razi, Fahreddin Razi, bu da tevhid ve akaiddedir Esas et takdiste şöyle şunları söyledi: Bil ki Kur'an'ın bazı naslarının bir takım sebeplerden dolayı zahir manası üzerine icrası mümkün olmaz. Önce Allahu Teala'nın ولا تسأل ولا تسن ولا تسن على عيني ولا تسن ولا تسن على عيني Türkçe'de yazmışlar. <gülüyor> Türkçede güzel okumuyor. <gülüyor> ولا تسن على عيني. <gülüyor> Ayetin zahiri manası gereğince Musa Aleyhisselam Allah'ın gözünün gözünün önünde olması ve gözün daima kendisine bakması gerekir. Gözümün önünde yetiştirilmem için, yerine ayet tevil ederek, murakabem altında yetiştirilmem için demek daha doğru olur. Akıllı olan da bunu böyle düşünür. Yani Allah'ın gözü önünde demektense, murakabesi yani, onun gözetimi altında. Yani tevil olarak, mesela Allah'ın sıfatlarını. İkinci olarak, diğer bir ayeti kerimenin zahiri manası, Gözlerimiz ile bir gemi yap. Göz, gözlerimiz ile bir gemi yap. Burada şu gemi yapmak sanatı için bir alet olması iktiza eder. O da gözdür. Görüldüğü gibi görünüşteki zahiri manayı bırakarak onun Allah'ın şanına layık bir şekilde tevil etmek gerekir. Yani gözlerimiz ile bir gemi yaptı ki mesela yani bizim gözetimimiz gördüğümüz şekliyle sana emrettiğimiz şekliyle yap mesela onu demek suretiyle tevil etmek. Yani güzel bir şekilde tevil etmek. Üçüncü nokta aynı ayette geçen gözler kelimesi çoğuldur. Tek bir yüzde gözlerin sabit ve 2'den iki, fazla oluşu hoş değildir. Kabih'tir yani çirkindir. Öyleyse açıkça anlaşılmaktadır ki burada mutlaka tevil'e başvurmak gerekir. İşte o da o da şu lafızları yardım, nezaret ve mürakabeye hamletmektir. Yani mesela gözümle yap yani yardımımla yap. Ya işte efendim, bunların mesela tevili nedir? Bunların tevili, efendim, e, yani Allahu Teala'nın emrettiğindeki gaye e, bir tek yüzde bakalım nerede kaldık? Ha, e, baş şu tevillere başvurmak gerekir: yardım, nezaret ve murakabeye bunları hamletmek. Ayeti kerimeyi bizim rakabe, yardım ve nezaretimiz altında bir gemi yap şeklinde tevil etmek icap eder. Anlatabiliyor muyum? İşte bak mesela burada yani şeyin en güzel yolu. İşte selef hiç bunu tevil etmemiş. Halef bunu tevil etmiş. Selef olduğu şekliyle. Biz böylece Allah'a inanıyoruz. Nasıl kendini ta efendim şey yaptıysa keyfiyetini biz bilmiyoruz. Keyfiyetini o bilir. Evet. Ayet ve hadislerdeki sıfat, sıfatlar ve Gazali, İmam Gazali'nin. İmam Gazali, İhyaulü Din adlı kitabının birinci cildinde, birinci cildinde ilimlerle ilgili olarak şöyle der. İlimler ya zahiri ya da batını olur. Yine, ilimlerin ya tevile ihtiyacı olur ya da ihtiyacı olmaz. Eğer mana gayet açık ise, o açık mananın kullanılmasında bir mahsur yoksa tevile gidilmez. Aksi halde Rumuz, yani işaret istiare ve kinaya olabilir. Şimdi bununla ilgili olarak iki misal zikredelim. Yüce Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular. Namaz kılarken imamdan önce başını kaldıran kimse Allahü Teala'nın başını eşeğin başına çevirmesinden korkmaz mı? Şu suret yani insanın başının eşeğin başına çevrilmesi durumu bugüne kadar hiç olmadı ve olmayacak. Fakat burada kastedilen mana şudur. Gerçekten hadiste eşeğin başı ve onun şekli kastedilmemiştir. Fakat onun aptal ve ahmaklığı ifade edilmiştir. Yani kim imamdan önce başını kaldırırsa onun başı merkebin başı gibi sersem ve ahmak olur demektir. Görüldüğü gibi burada kastedilen şekil değildir. Buradaki şu gizlilik zahir mananın hilafından tanınır. O da ya aklı bir delile, delille olur... Ya da şer'i bir delille olur. Aklıya gelince onun zahir manası üzerine hamletmek mümkün değildir. Hadisi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadis-i şöyle buyurdular. Müminin kalbi Rahman'ın yani Allah'ın parmaklarının iki parmağının arasındadır. Eğer müminin kalbini araştırmış olsak da orada parmak falan bulamayız. Böylece bilindi ki o kudretten kinayadır. Yani bunun kinayesi kudrettir. Yani güçtür. Allah'ın gücüdür. Bunun da sebebi parmakların sırrı ve ondaki gizli bir ruhtur. Parmakları kudretten kinaya yaptı. Zira bir işi yapabilmek için onlar vasıtasıyla olur. Kudretin mahali ve toplanma merkezi parmaklardır. Burada sana artık halefle selefin tuttuğu yolu açıkça belli olmuştur. Bu iki yolda Müslümanların kelam alimleri çok şiddetli münakaşalar yapmışlardır. Biz bu münakaşalarla nara sebep olan bahse son verirken bu işin aslını Allah-u Allah Teala'ya havale ediyoruz. Bakayım bitiyor mu bu konu? Evet bitiyor. Az bir şey kaldı. Onu bitirelim o konuyu. İnşallah bir dahaki derse başlayacağız. Halef ile selef ile halef arasındaki fark. Bilindi ki Allah-u Teala'nın şu sıfatlarını taalluk eden ayet ve hadisler hakkında selef mezhebi, ayetleri geldikleri hal üzere kabul ederler, onu tefsir yahut tevil etmekten sakınırlar. Yani Allah bize neyi, ne şekil, nasıl gönderdiyse biz öyle kabul ederiz demişler. Ee, Buraya dikkat edelim selefin. Ondan sonra halef mezhebi ise Allah-u Teala'yı mahlukatın müşebbahettinden, yani benzemekten tenzih etmek için, onu ittifakla tevil ederler. Onlar da yani benzetme olmasın diye bunu efendim tevil etmek yoluna gitmişler. Bunu da ittifak etmişler. Yine bilindi ki iki nazarı ehli arasında şiddetli bir muhalefette vardır. Hatta birbirlerine asabi lakaplar tevdi ettiler. Buna göre birleşme ve ayrılık noktalarını kısaca hülasa edelim. Birinci nokta her iki fırkada yani selef ile halef arasında Allah Teala'yı mahlukatına benzemekten tenzih etmekle ittifak ettiler. Her iki efendim şeyde yani Allahü Teala'yı efendim mahlukata yani yaratılan yaratılanlara benzemekten tenzih etmekle bu hususta ittifak ettiler. İkinci nokta. Her ikisi de varlıklar için konulmuş olan şu lafızların allah Teala hakkında zahir manadan başka bir manaya geldiğini kabul ettiler. İşte her ikisinde ittifakı, teşbihi, ref Allah'ı bir şeye benzemekten kaçınmak içindir. Bu da yine aynı bu noktada. Üçüncü ise iki mezhepten her biri hakikate bu lafızları Nefislerinden delalet ettiği manadan uzaklaştırmak, yorumlamak için konulduğunu bilir. Böyle, bu böyle kararlaştığı vakitte Selef ve Halef tevilin aslında ittifak etmişlerdir. İkisinin arasındaki muhalefet şuna in inhisar etmektedir. Halef yukarıdaki üç görüşe göre bir de murat edilen manaların tahdidini ziyade ettiler. Yani hudutlarını ziyade ettiler, sınırlarını ziyade ettiler. Şöyle ki onlar avamın akidelerini teşbih şüphesinde muhafaza etmek için tenzih zaruretine sığındılar. Bu ise haklı olmayan bir muhalefettir. Yani onlar mesela ne dediler? İşte deder ki yani cahiller mesela mesela Allah diyelim ki işte elden bahsediyor, gözden bahsediyor. Yani cahiller bunu mesela Allah'ın gözü var gibi şeye götürmesinler diye teşbihe benzetmeye götürmesinler diye bunlar bu efendim işte tevvil bunun için yaptılar diyor selefi mezhebin tercih yani tercihin mesela buradan nerede koymak selefin mezhebine tercih koymak gerekir Halef ile selefin arasındaki fark bu tercih edilen o biz inanıyoruz ki selefin görüşü bu konuda susmaktan ibarettir bu böyle söylendiyse Allahu alem bitti teslimiyet iman şu manalar gerçek ilmin ilmini Allahü Teala'ya havale etmektir. Kayıtsız şartsız teslim olmak daha layık ve evladır. Yani Selef'in şeyi bu. Yani Selef diyor ki yani mesela şeye göre teville gerek yok. Geldiği gibi efendim Allah'a havale etmek, kayıtsız şartsız teslim olup ona ibadet etmek en layık olanı da budur. Tevil maddesinin maddesini kökünden koparmak daha uygundur. Yani hiç başvurmak daha uygundur. Eğer imanın itminanı ile Allah'ın kendisini mesut kıldığı kimselerden isen, yakini bir iman soğukluğuyla göğsünün dolu haline getirmişsen, hakkın bildirdiğine razı ol, yüz çevirme. Yine şuna da inanırız. Halefin tevilleri kendilerine küfür ve sapıklık hükmüne gerektirmez. Onlar da ehli sünnet grubu içindedirler. Yani mesela diyelim ki Halef öyle diye dedi diye yani küfre girdiler, sapık sapıttılar diye bu da yanlıştır. Bu da denilmez. Yani onların efendim istihatları da o şekil kullanmışlarsa onlar da alimdirler. Yani nihayetinde ehli sünnetin içindedirler. Şu uzun münakaşa onlar arasında önceden ve sonradan çıkmış değildir. İslam'ın başlangıcından bütün bunlar daha yaygın ve geniş bir haldeydi. İnsanların en şiddetlileri bile selefin görüşüne yapışarak Allah'a sığındılar, hataya düşmekten korundular. Allah hepsinde razı olsun. Hanef'ten nihayetinde onlar da selefe tabidir yani. Evet. Ahmed bin Hanbel radıyallahu an şu hadislerinden, hadislerin tevilinde hep aynı şeyi yapmıştır. Resulullah bir hadisi şerifte, şeriflerinde Hacer-i Lesved, yeryüzünde Allah'ın sağıdır. Yani sağ elidir demişler mesela hadiste. Yani sağdaki kasıt yani haşa Allah'ın, yani bir insan gidip Hacer-i Lesved'i öpüp veya selamlarsa sanki Allah'ın elini tutmuş gibidir yani. Böyle tevil etmişler. Hakim rivayet etmiştir. Diğer bir hadislerde müminin kalbi Rahman'ın parmaklarının iki parmak arasındadır. Abdullah bin Ömer'den Müslim rivayet etmiştir. Yine başka bir hadislerde şüphesiz ki ben Rahman'ın zatını Yemen taraflarından bulurum. Iraki bu hadisi Ebu Hureyre'den Ahmet rivayet etmiştir dedi, buyurmuşlardır. İşte yukarıdaki zikri geçen şu üç hadisin, hadisi şerifin üçü de hakiki mananın dışında başka bir manada kullanılmıştır ki bu da tevil gerektirmektedir. Mesela düşünün eğer cahil bir insana karşı bu hadisler tevil edilmezse o diyecek ki demek ki Allah'ın yeri buradaydı, şu şuradaydı, elleri vardı, parmakları vardı, gözleri vardı diyecek. İşte bunun için tevil gerekiyor diyor. Eee İmam Neveviye göre Nevevi görürsün o iki görüş arasında mesafenin ortasındadır. İmam-ı Nevevi de o iki görüşün ortasındadır. O adamın karşıya mücadele, o adamın ve mücadeleyi bırakmaz. Bilhassa müteşabih ayet ve hadislerin tevil edilmesinin normal karşılar, halefin yanında yer alır, onun aklen ve şer ancayiz olduğunda kayıtlar, bunun için din üsürlerinden bir, bir asla zarar vermeyeceğini belirtir. Yani bu dinin üsürüne, dinin esasına, dinin mesela akaidine bir zarar getirmez diyor. fahreddin Razi Esas et-Takdis adlı kitabında şöyle der. Bundan sonra eğer biz tevili caiz görürsek, lüzumlu ve gerekli olmayan yerlerde bile tafsilatlı ile tevhile başvurur, onunla meşgul oluruz. Eğer tevhili caiz görmezsek, tevhili gerektiren ilimleri Allah'a ısmarlar ve ona havale ederiz. İşte bütün bu müteşabihattan olan ayet ve hadislerin ayetler iki kısımdır. Bir muhkem, yeri mü mü mü müteşabih. Muhkem ayetler, manaları açık seçiktir. Müteşabih, tevhile ihtiyaç olan ayetler ve ilimde derinleşenler, olduğu gibi biz Allah'a Böylece iman ettik derler, teslim olurlar. Evet. Evet. İşte bu müteşabihattan olan ayet ve hadislerin, şimdi ayetlerde müteşabihat olduğu gibi hadislerde de var. Ahkem ayetleri olduğu gibi ah ahkem hadisleri de var. Evet. Nerede kaldık? Heh. Hepsinden kendisine başvurulan tek bir umumi kanundur. Cenab-ı Hak bizi muvaffak kılmasını dileriz. Sözün özü, selef ve halef halk arasında zahir mananın dışında olan hususlarda tevil yapmak gerektiği hususunda ittifak ettiler. Yine yapılan tevil şeriat usullerine aykırı olursa caiz olmayacağında da ittifak ettiler. Yani tevil yapılır diyor demişler ama fakat eğer şeriat usullerine aykırı ise caiz değildir demişler. Muhalefet sadece şer caiz olan lafızların tevhidine inhisar ettiği, gördüğüm gibi o da basit ve kolaydır, küçük bir şeydir, selef manasını anlayamadıkları hususlarda Allah'a sığındılar. Bugün en ehemmiyetli olan şey Müslümanların tevhid inançlarını saflaştırmak ve her türlü bit'atlerden temizlemektir. Gücümüz yettiği kadarıyla cümleleri bir araya cümleleri bir araya getirip hataları düzeltmeye çalıştık. Allah bize kafidir. O ne güzel Mevla ve ne güzel Vekildir. Bölümlerimiz burada nihayet buldu. İnşallah ilahiyat bahsinden sonra nebeviyat, ruhlar alemi ve işitmeye dayanan sem'i delilleri de ele alacağız. Şüphesiz ki her şey Allah'ın takdiriyle iledir. Onun kaza ve kaderini değiştirecek ve geri çevirecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Evet bu burada bitmiş oldu bu konuda. Allah nasip ederse inşallah bir dahaki dersimizde tavsiyelere geçmiş olacağız. Bu tavsiyelerde de bir takım güzel bazı şeyler madde madde şeklinde var. Onu işleyeceğiz inşallah. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Şimdi bu şeyde de e efendim tevhid ve akaidde de burada konu nihayet buldum. Şimdi... Fıkıhtan birkaç kaç dakikada fıkıhtan anlatacağız Biz geçen Fıkhın istinca'nın hükmü üzerinde kalmıştık İstincanın demiştik Şimdi gene bir kısaca Toplu manasını okuyayım Büyük küçük abdesti bozarken Temizlenmek vaciptir Temizliğin en eftal olanı önce taşla Sonra ile yıkanmaktır Kısa yolda temizlenmek ise Yalnız su ile veya üç taş ile Temizlemek caizdir eğer ikisinde su veya taş ile birisini kullanmak isterse, en eftal olanı su ile suyu kullanmaktır. Evet. Kıble, kıbleye karşı önünü ve arkasını çevirmenin mekruh oluşuyla ilgiliydi. Büyük ve küçük, abdesti bozan, sahralarda, çöllerde, açık yerlerde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 İstincan de mesela kısa bir ifadeyle helay ihtiyacı ve defi hacetle ilgili konular içerdiği için bu ismi almıştır. Helay ihtiyacını karşılayan biri nasıl temizlik yapılır, karşılayan biri nasıl temizlik yapılır ve nelere dikkat edilmesi lazım gelen konular bu istincanın içinde anlatılır. Evet, şimdi istincanın hükmü Hanefilere göre normal durumlarda necaset çıkış yeri aşmadıkça, çıkış yerini aşmadıkça Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devamlı yapmasına ve şu hadisine binaen erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir. Bazı ulemalar efendim vaciptir demişler. Bazıları sünnet-i müekkede demişler. Hanefi uleması sünnet-i müekkededir diyor. İsticmar eden, taşla temizleyen tek sayılı yapsın. Yani taşla yapan. Yapan da güzel yaptı. Yapmayana da günah yoktur. Yani isti, efendim taşla Temizlenen kişi güzel yapsın diyor. Yapan yaptı, yapmayanla da günah yoktur diyor. Necaset çıkış yeri yerini geçer ve mik bir miktar bu miktarda dirhem kadar ise su ile giderilmesi vacip olur. Şimdi af buyurun bazen mesela necaset efendim e, dübürün sınırını aşar. Mesela taşla temizlenmesi mümkün olmaz. O zaman suyu, suya ihtiyaç olur. Evet. Dirhem miktarını Necaset çıkış yerini bu miktar dirhem, e, den, dirhem kadar ise su ile giderilmesi vacip olur. Yani o mesela efendim çıkış yeri daha fazla şey yapmışsa o zaman onu su ile gidermek vaciptir. <gülüyor> dirhem miktarını aşarsa su ile yıkanması farz olur. O miktar da aşarsa bu sefer farz olur. Yani vacipten farza döner. Hanefiler dışındaki cumhura göre... Sidik, mezi ya da idrar gibi iki yolda çıkan her mütahat şey için istince ve isticmar gerekir. Ulemanın ittifakı ile uyuyana veya yel çıkarana istince gerekmez. Yani affedersin hava kaçırana buna istince ihtiyaç yok. Bu efendim konunun geçtiği İslam Fıkıhı Ansiklopedisi cilt bir sayfa 141. Evet şimdi dedi ki eee Büyük ve küçük adresi bozarken temizlenmek vaciptir dedik. Mesela bu burada bir taş veya ya da yaprakla vesaire istinca'nın şartları. Şimdi burada e, mesela bunlar nasıl olur? Bir çıkan pislik kurumuş olmamalıdır. Kurumuş ise su ile yıkamak gerekir. Yani mesela taş veya yaprakla yani bir efendim istinca temizliğini yapmak için bu şartlardan bir tanesi bu. İkincisi çıkarken ve durduğunda değdiği yerden başka bir yere geçmiş olmamalı. Ya ya da alanın alanını ve sünnet mahallini aşmamalıdır. Oradan koparak ayrılır ve başka yere bulaşırsa ittifakla su gerekir. Üç. Temiz veya pis başka bir şey ona değmemelidir. Kuru ve temiz bir şey değerse tesir etmez. Dört çıkan şey malum ferci yolunda olmalıdır. Malikilerin dışındakilere göre hayız ve nifas kanının silinmesinde yaprak vesaire yeterli olur. Malikilerin dışında kilere göre yani mesela Hanefi, Hanbeli efendim Şafii'lere göre kanının silinmesinde yaprak vesaire yeterli olur. Yani hayız ve nifaslı olan bir kişi için eğer su bulanmazsa, bununla yeterli olur. Nitekim şafiilerin azharı olan, yani zahiri görüşleri ise, görüşe ve hanbelilerde de ve hanefilerde, kan, vedi ve mezi gibi çıkışı nadir olan, çok az çıkan, yani çok zamanlarda olmayan, şeylerde de ya da çıkan şeyin, insanların normalin üstünde yayılması halinde, taş yeterli olur. Malikilere göre, haiz ve nifas kanından dolayı taşla, İsticmar caiz değildir. Bunu da İslam Fıkıhı Enstiklopedisi cilt bir sayfa 138. Evet. Şimdi dedik ya mesela Şimdi temizliğin eftal olanı önce taşla sonra suyla yıkanmak, kısa yolda temizlenmek ise yalnız suyla veya üç taşla temizlemek caizdir. Burada bir dipnot var bakalım o dipnotlardan. Taşların veya yaprak vesaire şeylerin üçlenmesi. Yani bu taşlar veya yapraklar mesela diyelim ki bu tür şeyle temizlenirse bunları üç taneden aşağı yapmamak gerekir. Yani üç taş ve üç yaprak. Hanefi ve malikilere göre menduptur. Şafii ve hanbelilere göre de vaciptir. Yani, şafii ve malikilere, hanbelilere göre üç taşla yapmak vaciptir. Hanbeli ve malikilere göre de menduptur. Evet. Yine, efendim, burada bir şey daha çıkıyor karşımıza. Eee, Üç taş ile temizlemek caizdir. Bu caiz, caiziyetin mesela efendim durumuna gelince taş vesaire ile istincanın caiz olması için beş şart vardır. Taş vesair, istinca ile caiz olması için beş şart vardır. Bir kuru, iki temiz yani o taşı kullanacağı taş kuru taş olmalı. Islak taş onu kaldırmaz diyor. İki temiz taş olmalı yani daha önce necasete bulaşmış bir taş olmamalı. Üç, pisliği giderici bir taş olmalı. Dört, eziyet vermeyen. Mesela dikenli şeyli şeklinde. Beş, yenmesi ya da altı, başkasının hakkı sebebiyle hürmet edilmesi gerekmeyen. Yani yenilen veya başkasının hakkı sebebiyle efendim, e, yenilmesi gereken şeyler. Mesela işte diyelim ki tezek gibi. Bunlar efendim cinlerin yiyecekleridir Şafiler kuru otla İstincayı caiz gördüler Cumhur ise caiz değildir dediler Şafiler kuru otla demişler Efendim caizdir Cumhur ise caiz değildir demişler Evet ee, Şimdi Burada Bu istincanın e, Caiz olması için Eğer ikisinden su Veya taş ile kullanmak İsterse en eftal olan efendim suyu kullanmaktır diye ibare geçmişti. Şimdi bir de kıble ile ilgili mesela. Şimdi metinde geçti ya büyük küçük abdesti bozan mesela. Efendim sahralarda çölle, çöllerde açık yerlerde kıbleye karşı önünü ve arkasını çevirmekte sakınmak. Ayrıca durgun sularda yollarda, caddelerde, efendim umumun umuma ait olan yerlerde, bunlarda da mesela efendim şey yapma. Bir de ayrıca güneş ve aya karşı. Şimdi bu da niçin mesela güneş ve aya karşı olan? Bunun sebebi ise güneş ve ayın kutsal birer varlık oluşundandır. Yani bunlar kutsal varlık olduklarından ötürü, bu da inanan bir insanın, inanan bir insanın bu olan varlıklara karşı önünü ve arkasını çevirmede abdestini bozan o kişinin İslami bir terbiye ve edepten olur. Edebten oluşundandır mütercim. Bu ikisine güneş ve aya hacet esnasında yönelmesi yönelmek mekruhtur. Lakin İmam Nevevi Ravza ve Şerh-i kitaplarında ikisine de yönelmenin mekruh olmadığını söyler. Şerh-i Vasit isimli kitabında da yönelmek ve yönelmemek ise mübahtır.'' diyor tahkik isimli kitabında ise yönelmenin mekruh olduğunu söyler. Yani yönelmek mekruhtür diyen de var diyor. Efendim mübahtır diyen de var. Efendim yönelmemek daha iyidir diyen de var diye. Bu konuda da efendim bu da Şerh-i İbni Kasım sayfa e, 7'de geçmiş oldu. Evet. Burada bu konuyla ilgili e, Allah nasip ederse önümüzdeki derste bu konu şeyimiz bu dersimiz saatimiz doldu hatta birkaç dakika da geçti hakkınızı helal edin. Bu arada e, inşallah ana çizgileriyle İslam fikrinin e, 103. maddesinde birinci kitap 5. bölümün deliller yani isti, 104. maddede İstinca'nın delillerini bir dahaki derste göreceğiz inşallah bu mevzu da böyle kapanmış olacak. Bu arada ilave yapacağımız soru soracağımız bir şey varsa bunları efendim yapalım. Ondan sonra e, dersimize nihayet verelim. Evet bu arada bir ilave yapacağımız var mı? Hüseyin efendi herhalde bir şeyler hazırladığına göre galiba bir şeyler ilave edeceksiniz. Yok mu? Peki. Mustafa efendi. Mustafa efendi. Buyurun. Buyurun. Buyurun bakma abone Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi e, ilk soru bu selam babında dediniz ya baba. Mecusu bile olsa pekhanımız hadis-i şey söylediniz. Evet. Selam aldın. Güzellikle selam verin. Şimdi mesela benim gayrimüslim çok müşterim var. Dükkanı görüyorlar. Mesela selam diyorlar. Selam. Evet. Ona ben selam demek biliyorsun. Evet. Biz sonra, iyi mi diyeyim yoksa aleyküm selam mı diyeceğiz? Yani, güzellikle yani, ona diyeceksin selam olsun. Sana mesela öyle merhaba ya, diyor. diyor mesela merhaba. Yani evet. Mesela selam diyor. Mesela evet. selam selam diyor. Evet. Yani, ya yani o... şimdi aleyküm selam demek biraz komik kaçmıyor mu yani? Ya komik derken yani karşı katan mesela müslüman değil ki. Evet. Şimdi e, onu mesela efendim selam verilirken hani Cenab-ı Hak Celle ve Aleyhazretleri selam size selam verdiğinin karşılığıyla daha fazlasıyla selam verin. Mesela diyelim ki adam selam diyor. Yani selam selamette kal. Yani selamun aleyküm demiyor. var rahmetullahi ve berekat demiyor mesela. Allah'ın selamın rahmeti senin üzerine olsun. En, dolayısıyla o sana selam diyor. Sen de selam diyeceksin. Yani onun verdiği selamla. Mesela hatta e, müşrikler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bazen efendim anlaşılmasın diye gelirlerdi. Efendim Yahudiler, işte müşrikler ee, Efendim sallallahu aleyhi ve selleme bir eziyet olsun diye Esamu aleykum ya Muhammed Ölüm senin üzerine olsun Hatta ha e, bir e, şey Hz. Ayşe onu duymuştu Allah alam Hz. Ayşe mi Hz. Fatma mı yani neyse artık o şeylerde birini du duymuştu Ve aleyk aleyke ve la Sen, la'ne Lanet senin üzerine demişti olsun diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen müdahalede bulunmuştu. E, o da demişti ki aleyküm sam, aleykessam yani o senin üzerine olsun ben zaten ona iade ettim. Yani sen tekrar ayrı bir şeyi fazla bir şeyi şey yapmaya gerek yok. Ben zaten söylediğini iade ettim. İşte onun için şimdi böyle bazen e, İslam'a ve Müslümanlara işte Hazreti Peygamber'e hakaret olsun diye böyle cümleler de kullanıyorlar. Şeyi şey yaparken bazen dikkat etmek lazım Mesela adam bazen diyor ki, ben sen zannediyorsun ki eselamu aleyküm diyor, belki adam diyor ki eselamu aleyküm. Evet. Biz bir gün bir yere gitmiştik, öyle birisine öyle duydu. Ben de ben zannettim önce selam, e, a, selamımı aldığını zannettim. Meğerse, a, mesela aleyküm selam dedi, mesela ba, baktım, ben de dedim aynısını sana iade ediyor. Evet. Tabii. Yani şimdi böyle. Bazen işte Müslümanların gafletinden yaralanarak işte hani nasıl da bunlar bilmiyorlar gibi böyle de oluyor. Ama mesela diyelim ki gel geldi tanımıyorsun bilmiyorsun ki sana kim selam verdiyse selamda zaten selamda rahmet vardır, tanışmaya güzel bir vesilelik vardır. Esselamın selamın kökeni şudur esasında. Yani selam verdiğim bir insana işte ben benden emin olabilirsin. Benden mesela saadet döneminde, asli saadet döneminde Müslümanların selamı böyleydi. Esselamu aleyküm ey benim kardeşim. Sen benden yana güvendesin. Benden sana zarar gelmez. Ben senin din kardeşinim. Benden efendim güvende olmalısın. Malın, canın, dinin, diyanetin her şeyin teminat altındadır benden yana. Demek suretiyle karşıki Müslümana sanki böyle bir efendim kesin bir ahitleşme gibiydi yani. Onlar mesela o şekilde birbirlerine selam verip şey yaparlardı. Ama bugün tam tersine dönmüş. Selam menfaate dönmüş. Adam selam veriyor, geliyor bir menfaat için veya bir şey bek beklemek için. Bir şekilde mesela o selamı o şekil kullanıyor. Ama tabii ki artık ne şekil kullanırsa kullansın. Diyelim ki geldi selam aleyküm dedi. Aleyküm selam diyeceksin. Mesela bakarsın adam daha iyisini söyledi. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh diyeceksin. Daha güzel olur. Yani... Selamın ya mislisini ya daha güzelini karşılık vermek evle olan odur. Evet. Başka var mı? Buyur. Şimdi Allah Teala'nın sıfatlarını bahsederken baba. Yani şimdi diyoruz ya siz şöyle buyurun işte selep selefi mezhebin görüşleriyle halifin mezhebin görüşleri. Evet. Şimdi halif mezhebi dediğim zaman biz dört hak meslebi içine koyuyoruz yoksa diğer fırkaları da içine koyamıyorsun halef mesep derken. Yani sadece 4 hak mi almamız lazım. O halef mesep dediğiniz zaman. Evet. Halif, selef. Şimdi zaten selef ve halef efendim bu ehli sünnet ve cemaat için. Evet. Yani selef olsun, halef olsun. Selef şöyle anlayalım selefi. Selef önceki alimler, halef sonraki alimler. Yani selef peygamberin efendim peygamberden gelen nakli olduğu şekliyle Allah Resulü'nün dilinde ne döküldüyse döküllüş şekliyle olduğu gibi kabul edip hiçbir şey ilave etmemek. Tevhile götürmemek, başka bir şey şey yapmamak selefin şey mezhebi budur. Yani mezhep yol. Efendim işte e, takip edilen yol. Efendim güzellik yolu yani kolaylaştıran yol. Efendim halefte yani onlar da aynı mesela selefi takip etmişler. Onlar da demişler ki ya işte mesela mesela Cenab-ı Hak gözden bahsetti. Veya elden bahsetti, parmaktan bahsetti, ayaktan bahsetti. Şimdi onlar da cahiller efendim, Allah'a bir, bir herhangi bir şeyi benzetmesinler diye tevil yolunu seçerek bunu demek istedi demek suretiyle tevil ettiler. Yani nihayetinde iki efendim e, gerek selef olsun, gerek haref olsun ikisi de ehli sünnettir yani. Yani sünnet yolunu takip edenlerdendir. İşte bir kısmı efendim selef şeyi caiz görmezken Mesela e, nedir? Tevili uygun görmezken halef işte efendim şer'i, şeri şerife e, çatışmadıkça, şer'i delillerle çatışmadıkça e, tevilin herhangi bir zararı yoktur. E, halef de, işte, selef de zaten bunu kabul etmişler yani. Onlar mesela efendim yani bu yolu şey yaparken mesela diyelim ki halefi bir sapıklıkla veya işte efendim ee, dinin dışına çıkmakla veya şey yapmakla onu hiçbir hiç şekilde suçlamamışlardır. Dolayısıyla her ikisinin yolu da ehl sünnettir. Evet. Başka var mı? Mustafa Efendi? Peki. Evet. Muhammed Şamil. Babam. Muhammed Şamil. Uyusun bakalım. Ve ala seyyidine Muhammed'in nebiyyil ummiyi. وعلى آله وأسحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلاوات اللهم صلي على محمد وعلى المحمد